Merhaba Su Akın, hoş geldiniz. Ben Akın İlhan. Bu hafta e, programımızı sadece ben sunacağım. E, Nuran yoğun iş yükü nedeniyle bizlerle birlikte olamayacak. Şimdi, geçtiğimiz haftalarda e, çok önemli bir gelişme oldu e, Hasankeyf'te. Hepimizin bildiği gibi eğer durdurulmazsa, Ilı Su Barajı sular altında bırakacak Hasankeyf'i. Batman'a bağlı bir e, antik kent burası. Ee, geçtiğimiz hafta Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü kaymakamlığa yazı göndermiş. Hasan Bahçeli Evler ve Kale mahallelerinde bulunan 600 eve boşaltın yazısı gönderilmiş. Tahliye talep ediyorlar ee, ve bu e, 600 evde 3200 kişi yaşıyor yaklaşık olarak. Ancak bu insanlara henüz alternatif yer gösterilmiş değil. Ee, ...Hasan Keyif yeni yerleşkesinde yeni, resmi binalar tamamlanmış durumda ama meskenlerde bir gelişme yok. Dolayısıyla tahliye kararı uygulanırsa sokakta kalacak Hasan Keyifler. Bu nedenle de evleri boşaltmayacaklarını duyurdular. Ee, hatta Hasan Keyif Belediye Başkanı Abdülva Kusen de vatandaş tahliye edilecek ama yer yok demiş. Ee, Kamulaştırılmış mekanlar değilsinin tapulmalıdır. Bu talepte bulunabilir ama bu insanlar nereye gidecek diye soruyor. Şimdi daha önceki programlarımızda da üç buçuk senedir su hakkı devam ediyor. Hasan Keğfte olup bitenlere Ilısu Barajını hep takip ettik. Ee, birkaç aydır e, bu konuya değinmemiştik. E, bunu da bahane edip e, bu hafta bu konuyla ilgili konuşmak istiyoruz. Tabii ki de her zaman olduğu gibi e, bir konumuz olacak. E, yerelden konuklarımızı e, ağırlamaya çalışıyoruz programımızda Murat Tekin bizlerle Murat Bey merhabalar. Merhabalar, yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi e, siz Oralısınız, Hasankeyif'te yaşıyorsunuz. Hatta HDP'den belediye başkanlığı için de e, geçtiğimiz yerel seçimlerde adaylığınızı koymuştunuz değil mi? Biraz kendinizden kısaca bahsedip bir iki cümle ondan sonra size sorularımıza geçelim isterseniz. E, doğrudur, bahsettiğiniz gibi bir Hasankeyif'liyim, Hasankeyif'liyim. Hı hı. En son e, sizin de belirttiğiniz üzere e, 2010 yerel seçimlerinde eş Başkan adayı da Evet. E, maalesef e, bildiğiniz gibi Rusu e, Balacı'nın yürütüldüğü Hasan Kef'te e, evet. bir takım güçler diyelim bizim zaten e, gündeme de gelmişti medyada anılmıştı. E, elektriklerin kesilmesiyle beraber. Evet. E, ...hak ettiğiniz belediyeyi kaybetmiştik. Evet, böyle bir takım şaibeli durumlar oldu. Onu biliyoruz, evet. Takip evet. ettik medyadan. Şimdi Murat Bey... ...şöyle bir şey var. Bu Mesela başka arkadaşlarımızla da konuştuk. Hasan Kevf'te yaşayan. Diyorlar ki hani, bu bir göz korkutma... ...ve aynı zamanda hani... ...biraz e, hani şimdiden hazırlanın bu evlerden çıkacaksınız demek için yapılmış bir hamle diyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu boşaltın yazısı gönderilmesini? Şimdi bu yazının gönderilmesi tabii ki e, pratikte mümkün değil. Hepimiz biliyoruz Yeni Hasankeh'de yani Yedir İskan çerçevesinde hı hı. E, şu, an, şu anda herhangi e, hazırlanmış e, insanların taşınabileceği evler yok. Evet. Ama buna rağmen e, işte 15 gün içinde boşaltmak kararı verilmiş... Evet. Ee, tabii Hı -hı. insanlar nereye gidecek pratikte bu nasıl olacak? da bir cevabı yok. Zaten daha da bu konuda bu konuda kararlı yani biz taşınmayacağız diye. Evet. Beker zaten ediyorum. nereye gidecekler bir de o var yani. Yani aynı gün yeni yeniden eskandere yeni yeni hastankeyi kurmuşsun tek Hı -hı. bir daha inşa etmemişsin on beş günde boşaltma kararı veriyorsun. Tabii Hı -hı. Siz de verdiğiniz gibi psikolojik bir Hı -hı. E, yani. ...durumduruz. Bilerek yani bilinçli bir şekilde... ...insanların şey yapılmaya çalışılıyor. Hı -hı. Alıştırılmaya çalışılıyor. İşte siz ne yaparsanız yapın... ...bir salsan kifalışı bitireceğiz. Siz Hı -hı. öyle taşıyacağız diye. E, sistematik bir şekilde... ...bir baskı da esasında. Evet doğru. Kesinlikle. Şimdi bu evlerin fiyatları... ...ne kadar belli mi? Çünkü biz bir takım... ...duyumlar aldık. Yapılacak, TOKİ... ...yapacakmış galiba meskenleri fiyat yap, nasıl bir fiyat belirlenmiş durumda yani o daireler için insanların taşınması beklenen daireler ne kadar tutacak? Vallahi de, yapacak ama bu fiyatları da net oki ne, ne deseği açıkçası net bilmiyor tamam bize bir fiyat sunuluyor ama evet. e, örneğin e, geçen senede her şey dahil şu fiyat dedikleri halde bu sene Hı. yeniden bir bilgilendirme toplantısı yapıldı e, tamam bu para dedik ama bunun içinde avsu dahil değil. E peki avsu ne kadar? Hmm. Yani bir siz oturun bakacağız onun da fiyat veririz. Böyle bir durumla karşı karşıya ediyoruz. Evet. Yani net olarak e, bir fiyat yok. Yalnız bunun 170 ila 200 bin arasında e, evet. ...düşünüldüğünü... döne Biliyorum yani o şekilde olacak. Evet 170 bin ila 200 bin arasında her bir daire öyle tutacak. Peki evet. şu anda Hasan Kefiler'in e, hani eski evlerini sattık. Şu anda oturdukları evleri sattıklarında ne kadar ediyor? İnsiyat üzerinden yapıldığı hesap da ya, Kesin evleri hem, e, Küçük evlerdi Zaten ellerinde çok bir meblağ evet. geçmedi Bir ikincisi zaten e, Rus Barajı'ndan kaynaklı e, Ekonomik e, bir gelirleri yaşıyordu son 50 yılda çünkü biliyorsun proje 54 yılından 60 Hı -hı. yıllık bir süreç içinde Hiçbir yatırım yapılmadı projeden dolayı. Dolayısıyla zaten bir ekonomik bir zayıflık vardı. Hı hı. Tabii evlere verilen, biçilen istimlak belirli, metrekare fiyat üzerinden 550 bin lira gibi komik düşük bir fiyatla insanların evleri istimlak edildi. Hı hı. Evet. Ee, ki e, biliyorsunuz 81 yılında asıl alana ilan edilmişti sanki. Ev. Evet. Hı hı. Dolayısıyla e, ev veya dükkan yeni son 30, -30 yıldır yok zaten. Evet. Ee, bu yüzden İstimlak edilen bütün ev veya gayrimenkuller e, dededen veya dedesinin babasından veya babasından kalma. Evet. E, bunlar da tabii istimlak sonucunda çocuklara ve torunlara bölündüğü için. Tabii. E, kimsenin elinde herhangi bir yeni, yeni yansan kefti alab alabileceği bir mevla yok kalmamıştır. Tabii, tabii elbette. Yani bir sürü insana bölünüyor doğal olarak. Torunlara, ki, oğullara, kızlara. yok zaten. Evet, ben şey diye duydum da Hasankeyf'e de gidip geliyoruz biz zaten oradaki arkadaşlardan ne zaman gitsek işte benim evim 30-40 bin lira ediyor falan diyorlar işte oradaki evlerde 170 ve 200 bin arası sizin dediğiniz gibi neredeyse 4-5 katı fiyatına hani almak Aynen. isteseler o tokenin evlerini almak isteseler yeni Hasankeyf yerleşkesinde insanların hani ee, çok büyük Miktarda hani evlerinin bedelinin Dört katı kadar parayı borçlanmaları gerekiyor Maalesef emir boyu e, Çalışmak zorunda ki İş de yok iş sahası yok ki evet, Şimdi evet. E, zaten bu konuda şimdi insanlar yerlerinden ölüyor Yaşam hmm. kaynakları yerlerinden alınıyor Peki e, yani Bu insanların önceki e, Ekonomik sosyal seviyesi nasıl olmayacak? E, nasıl bir şey düşünülüyor Bunlar da söylemiyorlar ki yerlerinde Böyle bir proje yok bizi koruyacak bir yasa da yok ne yazık ki Hı -hı. yani Türkiye'de böyle bir yasa da yok evet. ee, bilmiyorum aslında ki biz zorlanacak bu konuda ki zaten biz onu tartışmıyoruz artık yeni falan biz direk su barajına karşıyız biz hala umudumuzu koruyoruz zaten tabi evet elbette ya ama baraj barajın yapımı ne aşamada şu anda ne kadarı bitti su kaynağı mı 80 yüzde seksen seksen beşten bahsediliyor işte ee, yerdenin tamamlanmasının Evet. Ama ben, e, tabii bir de su tutması anladım, var Murat ben, Bey, bunun hani yıllarca bir de su tutması için beklenmesi tabii, lazım. Tabii yedi sekiz sene gibi bir şeyden bahsediyor, suyunu alsan geleceği süre Hı -hı. hesaplanıyor ama net olarak bilemiyorum tabii yedi sekiz sene mi beş sene mi üç sene mi? Evet. Evet zaten hani yıllardır böyle <gülüyor> yarım asırdan fazla bir süredir zaten Hasan Kevf'in başının belası bu proje. Böyle oldu ne olacak olabilir? insanlar artık beklemekten ne olacağını bilmemekten harap bitap düşmüş haldeler gerçekten. Zaten ayrı bir psikolojik sıkıntı zaten e, insanlar artık e, baraj lafı duyunca bile artık e, bir, bir tırtılama ...geliyor insanlara. Evet doğru. Kesinlikle ne zaman gitsek aynı şeyleri biz de gözlemliyoruz. Şimdi bir de şöyle bir şey oldu. Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru... ...bir haberde zaten bundan haberdar olduk bir haberle. Yeni Hasankeyf'e ikna olmayı, olmayınca tabii insanlar... ...Devreye Bakanlar Kurulu girmişti ve... ...Ilusu Barajı ve HES Projesi'nin yapımından etkilenen ailelerin... ...yeni yerleşim alanına nakilleri, hak sahiplikleri borçlandırmalarına ilişkin usul ve esaslar diye bir genelge çıkartılmıştı. Bu genelgeye göre Hasan Keyiflerin yeni yerleşim alanında hak sahibi olduklarını ispatlamaları için... ...önce devlet su işlerine 1000 TL yatırmaları şartı konulmuş. Evet. Yani paranız yoksa ona bile başvuramıyorsunuz. Yani isteseniz ya bile. O bir lira onun işin ciddiyetini şey yapabilmek için de esas en büyük sorun hak sahipliği noktasında bir takım eksiklerin olmasıdır. Mesela aile şartı ar aranıyor olması. ...insanlar... Hı hı. ...özgür, dürhürdür yani... ...ben evlenmem diyemez bir insanlar. Evet. <gülüyor> yani <aile gülüyor> Onu biraz istiyor. açıklar mısınız? E, tabii ki canım hı. şimdi... ...bir insanın... ...evlenmeme hürriyeti yok mu? Elbette ki. Elbette ki Elbette var, ki ki var ki öyle bir ne hürriyeti. Demek, ne demek yani şimdi... şimdi evet. e, ...yasaya aykırı da mı bir kere genelge? Evet. Yasaya evet. Yasaya aykırı bir e, genelge ki biz bunu mahkemeye de verdik. Evet. Hı hı. Biz bunu resmi olarak genelgenin ithalarını... ...danıştığı e, mahkemeye verdik ancak... E, sonuç alamadık şu an içine. Henüz sonuç yani, alınmadı bundan değil mi? Çünkü maalesef. evet galiba avukat Kemal Üner aracılığıyla Danıştay'a başvurulmuş ee, Orman ve Su İşleri Bakanlığı dava edilmiş yani. İptal taleplerinin Aynen. bakanlığa savunması alınmadan karara bağlanmasını istemişler. Evet e, Yani bu şey bu aile meselesini çok iyi anlamamış olabilir insanlar ama hakikaten bu genelgeye göre aile olma şartı var. Yani Hasan keyfi yeni yerleşkesinde bir yer almak istiyorsanız işte bin liranızı yatıracaksınız ve aynı zamanda da aile olmanız gerekiyor. Be aile bekar olma bir insan olarak arıyor. olmuyor. <gülüyor> Doğrudur. Bir de son üç yıl orada ikamet etme şartı arıyor. Ha, öyle insan, mi? Daha e pek çok şey var yani şart var. Pek çok şey var tabii ki. Evet yani bu zaten bu hak sahibi olma şartı başlıklı maddesi aslında anayasanın eşitlik ülkesine de aykırı. Kesinlikle, evet. kesinlikle. Bu genelge değil, kanun olarak düzenlenmesi gerekiyor zaten. Kanun olsa meclise gelecekti. Kamuoyunun Tabii. da haberi olacaktı. Fakat hükümet Geçiyor hiç bunlara da. girmeden onaylamış oldu böylece. Aynen öyle. Sürekli e, zaten sit alanını da o şekilde kaldırmışlardı. Biliyorsunuz o zaman ki birinci deniz sit alanı. Evet. Birinci deniz sit alanı kaldırmışlardı. Evet. Yani e, şey zaten baraj yapılma... Ee, kararı da aynı şekilde alınıyor. İnsanlar istemiyorlar. Ona rağmen baraj yine yapılıyor. İnşası devam ediyor. Hepsi zaten bizim isteklerimizi halkın isteklerine rağmen yapılıyor. Ee, böyle gidiyor yani. <gülüyor> ya ben kamuoyunun baskısını geçtim. Hadi insanlar istemiyor, Avrupa istemiyor, dünya istemiyor. 12 evet. bin yıllık bir tarihi var, her şeye geçtim. Şimdi siz, siz kendi hmm. hukukunuzu çiğniyorsunuz. Danıştay'ın durdurma kararı da onlarca resim alınmasına rağmen. Hakikalar evet. çalıştırıldı yani. Tabii, tabii doğru diyorsunuz. Daha konuşulacak çok şey var Murat Bey. Şimdi bir şarkı arası verelim. Bajardan dinleyeceğiz. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Ee, i̇kinci bölümde. Biz tamam. Bajardan şimdi dinliyoruz. Tam tam. Çırpınam dostum, kapstan uyan gel hadi şimdi. Soluk solu açırpınam dostum, kapstan uyanda da gel hadi şimdi. Göpüşana selam gönder, nefesini tüket aykır şimdi. Göpüşana selam gönder, nefesini tüket aykır şimdi. Tam tam sesle istemiyorum. Gönüle çalmalı davula şimdi Taptamı sesleri istemiyoruz. Gönüle çalmalı mandığına di şimdi soluk soluğa koşturan dostum yol sonu yamandığına di şimdi gökuşana Selam gönder nefesini tüket aykır şimdi gökuşana Selam gönder nefesini tüket aykır şimdi tam tam sesleri istemiyoruz gönüle çalmalı da şimdi Tam tam sesleri istemiyoruz Gönüre çalmalı davular şimdi. Kes ku soru zerre nügah. Kes ku soru zerre nügah. Sen ne kendi firme reshvar? Sen ne kendi Kepçi sesi donop, kaniller. Entem sesle istemiyoruz. Gönüle çalmalı davullar şimdi. tam sesleri istemiyoruz. Gönüle çalmalı da Evet, su hakkında bu hafta Hasankeyf'e geçtiğimiz hafta e, giden tahliye kararlılığıyla ilgili konuşuyoruz. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü kaymakamlığa bir yazı gönderdi ve... Ee, ...bahçeli evler ve kale mahallelerinde bulunan 600 eve boşaltın yazısı gönderildi. Buralarda 3200 kişi yaşıyor ve bu insanların gidecek hiçbir yeri yok. Yeni yerleşim birimi olarak yapılan, yeni Hasankeyf olarak yapılan yerde... ...zaten bir tane e, oturacak ev bile yok. Resmi binalar bitmiş durumda. Bu konuyla ilgili olarak da e, Hasankeyf'in yerlisi Murat Tekin'le konuşuyorduk. Murat Bey tekrar merhaba diyelim size. Merhaba. Tekrar. Evet. Şimdi e, birinci bölümde zaten konuştuk. Hasankeyif'te aslında her türlü bu Ulus Barajı ile birlikte her türlü hukuksuzluk yapılıyor. İşte ne e, bileyim efendim. dediğiniz gibi bu e, genelge çıktı. İşte yok aile olma şartı aranıyor. Yok efendim işte bin lira yatırmanız gerekiyor evet, yeni ben evlerden ben birine ben başvurabilmek ben. için. Daha var da var. Yani evet. şimdi e, baktığımız zaman Hasankeyif gerçekten de... Ee, ...çok özel bir yer... ...dünya mirası sayılmak için gereken... 10 kriterden dokuzuna sahip... ...UNESCO'nun belirlediği 10 tane kriter var... Ee, ...bunlardan... ...işte... Ee, bir, ...bir iki tane örnek verirsek... ...Hindistan'daki Tacmal bir tane kritere sahip... ...Kamboçya'da Angkor Wat Tapınağı iki tane... ...Kapadokya iki tane... Divriği Ulu Cami, yine bir kriterle... ...bu listede yer alıyor ama Hasan Kehif'te... 9 tane kriter var... ...yine de bu listeye bir türlü giremiyor... ...mesela bu da bir muamma bununla ilgili... Ee, neler söyleyebiliriz Murat Bey? Şimdi dediğiniz, bizim de belirttiğiniz gibi 10'da 9'u yani evet. taşıyan tek yer. Yani yerlerde dediğiniz gibi 10 kriter var UNESCO'ya girebilmek için. Bunun 10'da 9'unu taşıyan tek yer. Peki biz niye giremiyoruz? Şöyle güzel bir soru. Bunun Hı -hı. hükümetçe yani Kültür Bakanlığı'nca maalesef UNESCO'ya başvurusu olması gerekiyor. Hı -hı. Biz birçok sefer kadar öncülüğünde biz bunu... Bundan getirdik ki ancak Arjantin'den e, politikaları yüzünden e, böyle bir başvuruyu gerek başvuruya gerek görmediler. Evet. Ama e, en son e, Avrupa nasıl er ne kadar UNESCO kadar şey olmasa da e, Hı -hı. Bu konuda biliyorsunuz belki takip etmişsiniz. Tabii. E, Hı -hı. konulması gereken kültürel yerler noktasında finale kadar çıktı sanki. Evet. On dört yer içine girdi. Doğrudur. Evet. Narayim, evet. Bu e, baharın sonunda da galiba e, yedi kültürel miras alanından oluşan Nihal listeye girip girmeyeceğini 16 Mart'taymış. Evet Venedik'te düzenlenecek bir etkinlikle açıklanacakmış. İnşallah Hasankeyf orada evet. göreceğiz. İnşallah. Ama işte böyle şeyleri görüyoruz. Bütün dünya zaten Hasankeyf bir insanlık mirası olduğu için. Hepimizin e, yeri olduğu için Hasankeyf sadece Hasankeyf'lerin değil ya. sadece Türkiye'nin bu... değil bütün dünyanın. Herkes ilgilendiriyor ve herkes hayır yapılmasın bu baraj diyor. Ama yine de... E biz onu <gülüyor> Evet. Yine de bir şeyi değiştiremiyoruz. <gülüyor> Maalesef biz onu söylüyoruz. Şimdi bazı kesimler Hasan Kefler'i suçluyor. Hasan Kefler sahip çıkmadınız diye de. Yani Hasan Kef sadece Hasan Kefler'in değil ki. Tabii. Sadece Türkiye'nin değil. Bütün dünyanın siz 12 bin yıllık bir tanrıdan bahsediyorsunuz. Evet. Ayrıca insanlığın ilk yerleşim yeri biliyorsunuz Mezopotamya Elbette. Yani bütün insanlığın kökleri esasında burada. Bütün dünyanın bu konuda duyarlı olması lazım. Evet kesinlikle yani işte e, pek çok şeyler çıktı tabii dev, devlet hükümet her zaman işte yok tarihi eserleri koruyacağız diyorlar yok efendim işte insanlar açıkta kalmayacak herkesin evi hazır diyorlar işte bugün programımızın başından beri söylüyoruz evler daha yapılmış falan değil yapılsa da insanların evlerinin ederinin yani şu anki evlerin ederinin dört beş katı. E, pahalılıkta yani bu insanlara yapılan haksızlığı anlatmaya kelimeler yetmez hem yerlerinden Yatma. yurtlarından ediyorsunuz hem de devleti on sene boyunca borçlandırıyorsunuz ve hiçbir şekilde şu anki keyfe benzemeyen bir yapı ben projenin şeyini gördüm işte tanıtım videosunu Hı -hı. E, baktığınız zaman sanki normal bir kentte İstanbul gibi bir yerde sanki bir mahalle yaratmışlar gibi iyi de bu insanlar kırsal kesimden geliyor. Nerede hayvanlarını otlatacaklar? O evet. 4-5 katlı apartmanda nasıl yaşayacaklar? O kadar güzel bahçeli evlere alışmış insanlar. Şimdi siz video seyrettiniz tabii. Görselde biraz reklam amaçlı olduğu için güzel gözükmüyor. Daha da kötü evet, olacak, olacak diyorsunuz. Ben bizzat o kamu kurum kuruluşları bir örnek evler adı altında 58 ev yapıldı. Hı -hı. Onları bir kontrol ettim arkadaşlarla beraber gezdik. Hı -hı. Emin olun bir sene, bir sene geçmişti. Yapım, yapımlarından hı hı. emin olun elimizi attığımız her yer dökülüyor tabi canım içeri girdik her taraf odalar yağmur vardı her taraftan su çürümüştük yani bir senede bu olacaksa e bir senede biz, böyle bir oluyorsa diye, nasıl evet. da? biz bunu gündeme getirdik hatta e, medyaya verdik nasıl bir cepatelik bunu denetleyen yok mu diye evet. e, bilmiyorum e, söz veriyor, daha iyisini yapacağız falan da e, boş inanmıyorum Tabi tabi inanılacak bir şey yok zaten ortada Ya şimdi e, Tarihi eserleri de koruyacaklarını söylediler Bu yeni yerleşkede bir de müze var değil mi? İşte bu taşınan şeyler oraya orada gösterilecekmiş müzede. Şimdi peki ben size bir şey söyleyeyim. Beş bin mağarayı taşıyabilecekler mi? <gülüyor> Hayır, ben zaten hiçbir şeyi taşıyabileceklerine inanmıyorum da. <gülüyor> ya taşma safları şimdi oraya taşıyabilecekleri e, tabii bir müze diye geçiyor olay projelerinde de. Evet. Biz genel bir bahsediyorlar, işte bir iki minardan bahsediyorlar. Velev ki taşıdılar ee, Hasan Kef'in bütünlüğü içinde olmadıktan sonra onlar ne anlamalar ne bir ikincisi nasıl taşıyacaklar? Yani e, eski yapılar tuzla olma ihtimalleri var. Evet. Ee, Hı -hı. Kaldı ki dediğim gibi yani hangi ruh orada... Onları eski haline çevirecek ki. Evet, yani şimdi zaten nasıl restore ettiklerini de gördük bu binlerce yıllık ya. çift katlı taş köprüye neler yaptıklarını nasıl bir tarih katmanı tarih ya. katmanı yapıldı. Aklımızı dönüştürüyorsunuz. Evet, ya. evet maalesef. Yani hepimizin acısı Murat Bey, sizin de dediğiniz gibi yani bütün dünyanın şeyi mirası, insanlığın mirası olduğu için şimdi elli tane ayrı tarihi eseri yerinden taşıyacaklar sözde. Bunlar için yani. işte ihaleye verilmiş taşınması işi. 400 gün içinde taşınacak bunlar nehrin bir karşı dakika, yakasına. Oldu. Bir Nasıl olacak? İhaleye verildi de Zehnel Bey ee, bir İlklenici firma bulunamadı. En son galiba biri Hı. kabul etmiş. Bu Monster Köprüsü'nü tamir eden falan diye geçiyor haberlerde de biz. Evet. Bilmiyoruz. Evet. Bilmiyorum artık. Yani bu, bunlar zaten yani. hep şey olarak görüyoruz işte bir arada şey diyorlardı ya. Ee, işte su altı turizmi yapacağız biz. İşte her taraf suyla kaplandıktan sonra insanlar dalacaklar. Hasankeyf'e bakacaklar. işte camiye bakacaklar. Ona bakacaklar. Buna bakacaklar. Tamam. Zinir sinir ötesi projeler yani. Yani basit şeyleri şurada diyorsunuz ya Murat Bey. Hani bir evi bile yapmayı beceremeyenler tutup su altı turizmi yapmayı. <gülüyor> Şaka gibi. Şimdi Hasankeyf Azul Barajı bittikten sonra ki hmm. inşallah bitmez. Hasan ki bir evet. göl olacak, bu göl durgun su olacak, durgun su kirli olacak. Tabii. Nasıl hastalık meselesi? O, o su, su O hastalık maliyetleri mı? Tabii canım, yani bunlar olacak iş değil Maalesef programımızın sonuna geldik. E, 25 dakika su gibi aktı. Çok teşekkür evet. ediyoruz size katıldığınız için. E, anladığım kadarıyla kimse evlerinden çıkmayacak. söyle bir son bir cümle alalım size. Hasan keyifler ne düşünüyor bu kararla ilgili tahliye kararıyla tek bir cümleyle bitirelim. Valla tahliye kararı şu an için o, sanki sağlıklı mevzinde yok hükmündedir. Evet yok kabul etmiyorsunuz elbette zaten beklenen de budur. Evet <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Ya, Değerli ederim. bilgiler bir verdiniz. Bir gündeme getirdiğiniz için. Evet hepimizin ederim. meselesidir. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Su Hakkı'ndan bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Su Hakkı